مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ نُون Kaleme ve kalem erbabının satır satır yazdıklarına andolsun ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. وَاِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ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 وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيمٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ مش بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَفِيمٍ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 malı ve oğulları vardır diye sakın iltifat etme. İzâ tutlâ aleyhî Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o bu öncekilerin masallarıdır der. Senesimuhu alal khurtûn yakında biz onun burnunun üzerine damga vurup işaretleyeceğiz in ne belawnahum kema ve gerçekten biz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 onlar daha uykudayken o bahçeyi Rabb'in tarafından gelen bir afet sardı da bahçe yanıp simsiyah kesiliverdi. Onlar sabahleyin birbirlerine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 ''Herhalde biz yolumuzu şaşırdık.'' dediler. Bel Gerçeği anlayınca da ''Hayır, biz mahrum bırakılmışız.'' dediler. <gülüyor> Onların orta yolu tutan en insaflıları ''Ben size dememiş miydim, Rabbinizi tesbih etmeniz gerekmez miydi?'' dedi. قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ Onlar da Rabbimizi tenzih ederiz. Doğrusu biz zalimlermişiz dediler. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar. قالوا يا ويلنا اننا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها اننا الى ربنا راغبون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 Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. İnne lil muttaqine de Rabbihim cennetin. Şüphesiz ki takva sahipleri için Rabblerinin yanında nimetlerle dolu cennetler vardır. Afa n'j'alul Muslimin kel Mujrimin.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 Yoksa sizin bir kitabınız var da seçip beğendiğiniz her şeyin sizin olacağını onda mı okuyorsunuz? Emlekum eymanun aleyna baligatu ila inna Yoksa üzerimizde sizin lehinize neye hüküm verirseniz mutlaka sizin olacaktır diye kıyamete kadar sürecek yeminler mi var? Selhum اَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمُ Ey Muhammed! Sor onlara, bu iddiaya onlardan hangisi kefildir? اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ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 <gülüyor> Gözleri deşetten baygın düşmüş, kendilerini de bir zillet bürümüştür. Oysa onlar safa sağlam oldukları halde de secdeye davet edilmişlerdi.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 Eğer onların gaybı Yoksa gaybın bilgisi yanlarında da oradan mı çıkarıp yazıyorlar? Vesbir li hukmi rabbika ve la tekun kesahibil huti iznada ve Ey Muhammed, sen Rabbinin hükmüne sabret.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 eğer ona Rabbinden bir nimet yetişmeseydi, kınanmış olarak çıplak bir araziye atılacaktı. <gülüyor> Fakat Rabbi onu peygamber seçti ve salih kimselerden kıldı.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 Bismillahirrahmanirrahim l-Rahman l Noon. Ve al-qalam ma yasqurun. Ma anta binemet Rabbika bimajnun. kaleme ve kalem erbabının satır satır yazdıklarına andolsun ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. وَإِنَّ <Gülüyor> لَكَ Gerçekten senin için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzerindesin. Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.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 Sen gerçeği yalanlayanlara uyma. <gülüyor> onlar isterler ki, sen onlara yumuşak davranasın, onlar da sana yumuşak davransınlar. وَلَا <gülüyor> تُطِعْ هم ما زِمَّ الشَّائِمُ بِنَمِيمٍ مَنْ نَاعِلِ الخَيرِ مُعتَدٌ أثيمٌ عُتُلٌ بعد ذلك زنيم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 اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bu öncekilerin masallarıdır der. سَنَسِمُهُ عَلَى Yakında biz onun burnunun üzerine damga vurup işaretleyeceğiz. İ nebelunehum kemebelune esbelcen neiv ve Kaemule yarimun nehemmus bir <Gülüyor> Veleste nun Gerçekten biz bahçe sahiplerini imtihan ettiğimiz gibi onları da imtihan ettik.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 Onlar daha uykudayken o bahçeyi Rabb'in tarafından gelen bir afet sardı da bahçe yanıp simsiyah kesili verdi. Onlar sabahleyin birbirlerine ''Eğer devşirecekseniz, mahsulünüzün başına erken gidin.'' diye seslendiler. ''Fentalekû ve hum yetekhâfetûn, ellâ yedekhulennâhe'l yevme aleykum miskin. Bugün sakın bahçeye bir yoksul girip yanınıza sokulmasın diye, aralarında gizlice fısıldaşarak gittiler.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 Qaloo ya weylenâ inna kuna tâgîin Aşâ rabuna en yubadilena khayra minhâ inna ilâ rabina râgibun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 Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. İnne lil muttafine de Rabbhim Şüphesiz ki takva sahipleri için Rabblerinin yanında nimetlerle dolu cennetler vardır. Afa neca'alu'l Müslimin kel mujrimin.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 ''Selhum eyyuhum bizalike za'îm'' Ey Muhammed! Sor onlara. Bu iddiaya onlardan hangisi kefildir? ''Em lehum şurekâ'u fel yâ'tû bi şurekâ'ihim in kânû sâdiqîn'' Yoksa onların bu sözde ortakları mı var? Eğer onlar doğru sözlü kimselerse, hemen ortaklarını getirsinler. يَوْمَ <gülüyor> O gün baldırlar açılır, gerçekler ortaya çıkar. Onlar secdeye davet edilirler. Ama artık buna güçleri yetmez.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 Emanet dem Yoksa gaybın bilgisi yanlarında da oradan mı çıkarıp yazıyorlar Vesbir li hukmi rabbika ve la tekun kesahibil hut idnada ve makdum Ey Muhammed sen Rabbinin hükmüne sabret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 Kınanmış olarak çıplak bir araziye atılacaktı. Fakat Rabbi onu peygamber seçti ve salih kimselerden kıldı.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 وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ للعالمين. Oysa Kur'an, alemler için bir öğütten başka bir şey değildir.